Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Bugün de yine sizlerden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız. Daha önce yapmış olduğumuz programlarda yine onları da lalegültv.com teradesinden izleyebilirsiniz. Gelen sorularımıza çok mükerrer soru var. Bu konuyla alakalı yine oradan takip ederseniz soru cevap kısmından yine bize sorularınızı, farklı sorularınızı iletebilirsiniz. ilmihaletlalegültv.com com.tr adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize Allah razı olsun. Rabbim olsun. iyilikler versin cümlemize inşallah. inşallah. Ee, i̇lk sorumuz hocam, biz balıkçılık yapıyoruz, teknelerimiz çok büyük değil. Bu sebeple dalgalı günlerde Karadeniz olduğundan çoğunlukla deniz dalgalı oluyor. Teknemiz çok sallanıyor, ayakta namaz kılmamız çok zor. Bu durumlarda oturarak kılmamız caiz olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du Kaynaklarımızda bu konu Assalatu fissefine Gemiden namaz başlığı altında geçen bir meseledir. E, fukaha meseleyi genel hatlarıyla iki kısımda ele alıyor. Gemi ya karaya, limana bağlıdır veya seyir halindedir. Eğer gemi karaya, limana bağlıysa, böyle bir gemide farz olan namazların ayakta kılınması şarttır. Ee, eğer ayakta kılma imkanı yoksa gemide, ki kişinin dışarı çıkma imkanı olacağından dolayı dışarı çıkar ve farz olan namazları kesin olarak secde ve kösünü yaparak ayakta kılar. Peki şayet gemi seyir halindeyse, Veyahut da demir atmış ama açıkta demir atmıştır ve denizin hareketi de onu hareketlendiriyor. Böyle bir gemide farz namazı kişi keyfi olarak oturarak kılabilir mi? Bu noktada mezhep imamlarımız arasında görüş farklılığı vardır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Allah onlara rahmet eylesin. Kişinin ayakta kılma imkanı varken böyle bir durumda oturarak namaz kılmasının caiz olmadığını söylemiş i̇mam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ise e, gemi seyir halinde olması durumunda e, kişinin her ne kadar o an için başı dönmese de genel itibariyle böyle bir durumda insanların başı döner. Yani buna fıkıh dininde mazine deniyor. Böyle bir durum söz konusudur. Dolayısıyla filhal o kişi için böyle bir durum söz konusu olmasa bile bu kişinin oturarak ama secdesini yapmak kaydıyla namaz kılmasına, farz namaz kılmasına müsaade etmiştir. Bu noktada Hanefi kaynaklarında tercih edilen görüş ve ihtiyaç sadedinde söylenen de İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in görüşleri doğrultusunda yani keyfi olarak oturarak namaz kılmaya izin verilmemiş. Ama ciddi gerçekten işte konuda sualde olduğu gibi baş dönmesine vesile oluyorsa veyahut da ayakta durulmuyor, sağa sola yalpa yapılabiliyor ise böyle bir durumda kişinin oturarak ama secdesini yapmak kaydıyla namaz kılmasına müsaade edilmiştir. Evet. Tabii kıbleye dönmek kaydıyla. Eğer gemi hareket halinde olduğundan dolayı kıbleden farklı bir cihete dönse de kişi kendi zanlı ile kendi zanlı galibiyle hareket ederek namaz içinde yine cihetini kıble tarafına çevirmek zorundadır. Ki özellikle bu büyük gemilerde ayakta kılmak daha rahat oluyor tabi evet. ki. Yani Daha rahat oluyor derken geminin hareketi fazla olmadığından dolayı devran-ı dediğimiz baş dönme olayı pek olmuyor. O yüzden böyle bir namazda her halükarda ayakta kılınması, farz olan namazlara ayakta kılınması ve kıble tarafına doğru kılınması, gemi döndükçe de kişi kendince kıble tarafına dönmeyi de sürdürmesinin gerekliliğinden bahsederiz. Yani şöyle bir kural yok, denizde kıble yoktur ki halk arasında bu tabir pek kullanılmaktadır, bu yanlıştır. Her halükarda kişinin e, kıbleye karşı namaz kılması gerekir. Ancak e, farz namazlarda ama kıbleye e, isabet ettirdikten sonra yani oraya doğru namaza başladıktan sonra gemi farklı alanlara döndüğü zaman da kişi namaz içinde kıble tarafına doğru döndürmesinde devam ettirecektir. Evet. O yüzden bu kardeşlerimiz için de zaten bir meşakkat bir mecburiyet Hı. söz konusu olduğu için e, oturarak e, ama secdesini yapmak kaydıyla yani oturarak demek ima demek değildir. Hı. İma ayrı bir şekilde kılınan bir namazdır. Oturarak secdesini yapmak kaydıyla namaz kılmalarına müsaade edilmiştir. Evet hocam. Bir diğer gelen sorumuz hocam. Eşim vefat etti. Resmi nikahlısı ben olduğum için emekli maaşı bana kaldı. Ancak kocamın nikah olmayan başka hanımı da vardı. Yani resmi nikah olmayan. Aldığım bu maaşı onunla paylaşmak zorunda mıyım? Bazıları bunun miras olduğunu söylüyor ve ona da vermem gerektiğini söylüyorlar. Ama devlet bana veriyor. Ne yapmam lazım? Tabii ki e... Kardeşimizin böyle bir sual sorması aslında güzel e, düşüncedir, ahlaki ve vicdani olarak e, meselenin açılmasıdır. Bu meseleye de biz iki açıdan bakarız. Bir hukuksal açı, yani fıkhın gereği, bir de ahlaki, vicdani durum. E, normalde günümüz şartlarında e, bir kimsenin, yani bir erkeğin resmi olarak bir tane hanımı olabilir. Oysa dinimizin müsaadesi dört tane hanıma kadar müsaade vardır ki Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ifade ediyor. Ama resmiyette bu bir kişi üzerinde gözükecektir. Dolayısıyla bir kimse vefat ettiği zaman e, hem resmi mal varlığı hem de dediğimiz gibi emekli maaşı gibi bir takım durumlar e, resmiyette kim hanımı gözüküyorsa ona verilecektir. Peki burada nasıl bir yol izlenmelidir? E, burada öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Kişi vefat ettiği zaman bırakmış olduğu mal telikedir. Telike İslam hukukuna göre veraset yoluyla mirasçılara taksim edilir. Bir kimsenin birden fazla nikahlısı varsa, dini nikahlısı varsa, her ne kadar resmiyette bir kişinin elinde olsa bile bu işlem, orada diğer hanımları da mirastan pay almalıdır. Karşı taraf ona vermemesi, işte devlet bana bu hakkı veriyor demesi, şer anda böyle bir hakka sahip oluyor anlamına gelmez. Bunu öncelikle ifade edelim. Ancak e, devletin vermiş olduğu emekli maaşı ise kişinin öldükten sonra bırakmış olduğu bir tereke değildir. Bir mal varlığı değildir. Onun bir malı vardı da vefat etti o mal ortada kaldı. Varislerine taksim edilecek tarzda değildir. Bu tamamıyla Devletin o kurumsal olarak, sosyal yardımlaşma kurumu olarak e, o kişinin geriye bırakmış olduğu işte kızı, bekar olan kızı veya resmi nikahlısı şeklinde kişilere medcanen karşılıksız olarak kendisini vermiş olduğu bir maaştır. Hı hı. E, dolayısıyla o maaş e, kişinin mirasıdır şeklinde yorum yapmak doğru olmaz. E, bu açıdan bakıldığında devlet onu kime veriyorsa hukuksal anlamda o, o kişiye aittir. Hı hı. Bunu söyleyebiliriz. Ancak burada e, meselenin biraz daha vicdani boyutuna baktığımız zaman e, burada o erkeğin hanımı olan şahsa bunu vermesi e, muhtaçlılığını bir nebze gidersin, onun ihtiyacını görsün diye. Evet eğer o adamın, diğer hanımının da bir ihtiyacı varsa bizim tavsiye sadedinde söyleyeceğimiz bu kumaya diğer kumasını da göz ardı etmemesi Hı. onunla da o aldığını paylaşmasını tavsiye olarak söyleriz. Yani bu ya lazimidir, böyle yapmak gerekir şeklinde bunu diyemeyiz. Çünkü bu devletin Hı. kime verdiyse onundur deriz. Hı. Ama devletin ona vermesindeki gaye resmiyetle alakalı. Yani şeran çünkü nikahlısı olsa da onu devlet tanımamaktadır. Hı. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmeme adına eğer o kişiye muhtaç bir durumu var ise onunla paylaşmasını tavsiye ederiz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da benim bir apartmanda dairem var ancak bu daireyi çok kullanmıyorum. Bazen birkaç ay hiç uğramıyorum. Bunun için bu dönemlere rastlayan kapıcı parası ödemiyorum. Apartman yöneticisi istiyor. Vermem şart mıdır? Vermesem hakka girmiş olur muyum? Bu dönemlerde apartmanı ben kullanmıyorum. Aslında bu gibi meseleler örfi meselelerdir. Ee, yani apartman yönetiminin bir tüzüğü vardır evet. veya olmasa bile e, beynel insanlar arasında apartmanda yaşamada yani toplu konutlarda yaşamanın e, belli giderlerde iştiraki söz konusudur. İşte e, orta parası diye tabir edilen elektrik parası e, veya asansör parası veya temizlik parası gibi veya koruma vesaire paraları gibi. Burada e, benim işte bu daireden istifadem var veya yok şeklinde bir ayrıma gidilmiyor. Ki artı suale baktığımız zaman soru tamamıyla temizlikle alakalı deniyor. E, temizlik ise diyelim ki 10 dairelik bir apartmana bir temizlikçi geldiği zaman e, orada vermiş olduğu rakam daire sayısına göredir. Aynen. Ve ona göre diyor ki ben işte varsayım olarak yani 1 liradan 10 lira alırım aylık olarak ve burayı işte haftada 2 gün veya 3 gün temizlerim diyor sizin o daireye gelmemiş olmanız eğer bunun rakamını düşültecek olursa öncelikle bu ona razı değildi. Bu 10 liraya anlaşmış. Hı hı. Bu bir. İkinci olarak da ee, sizin bulunmuş olduğunuz katın önünü bu her halükarda silecektir. Sizin onu kullanmanız diye bir şey söz konusu değil. Çünkü alttan yukarı çıkacak olan diğer komşular ise aynı yeri kullandığından dolayı bu sizin eskitmenizden veya sizin pisletmenizden dolayı değil, müşterek olan bir yolun temizlenmesidir. Hı hı. Ve bu müşterek de herkese ait olan, Aynen. yani orada dairesi olan kişilere aittir. Dolayısıyla burada bu kişi şöyle de diyemez, "Ya benim katımı temizleme. Böyle deme hakkı da yoktur çünkü diğerleri oradan geçişi vardır. Hı hı. Dolayısıyla bu kişi bu bedeli vermek zorunda. Ama şöyle olabilir tabi bu anlaşmayla alakalı. Kişi en üst katta oturuyordur veyahut da girişin altında tek bir kat vardır orada oturuyordur. Ve ben burayı kullanmadığım için bu bölümü yıkama, temizleme. Buranın temizliğini ben yapacağım deyip de anlaşırsa ve ondan dolayı da diğerleri de zaten orayı kullanmayacağından dolayı oradan bir geçiş yok çünkü sadece o kişinin evine bir giriş vardır böyle bir durumda karşılıklı anlaşma doğrultusunda yani temizlik yapan kişiyle bu kişi arasındaki anlaşma doğrultusunda buna riayet edilebilir. Ama böyle bir durum söz konusu değilse, apartman için bir müşterek bir temizlikçi tutulmuşsa ve bu kimse de bu temizliği yapıyorsa, sen dairede oturmuşsun veya oturmamışsın veya işte yazları hiç orada durmuyorsun veya kışları orada durmuyorsun, bunun önemi yoktur. Müşterek giderdir, müşterek giderler ortak olarak verilmelidir. Evet. Tabii bir de şunu da ifade etmek gerekir, burada örfü olarak mesela asansör gideri de aslında müşterek olarak herkese taksim evet. ediliyor. Ama burada biraz daha e, vicdanlarımızı ön plana koymamız gerekir. Yani bir kimse giriş katında oturuyorsa bu insan hiçbir zaman asansörü kullanmıyor. Ama bir insan en üst katta oturuyorsa bu kimse her daim asansörü kullanacaktır. Dolayısıyla bu gibi şey konumlarda işte ben onu bunu bilmem, bu konu müşterektir deyip de herkese aynı şekilde yansıtmak da pek adaletli olmaz. Burada da bunları gözeterek Yönetici. yani kimin ne kadar kullanıyor, kimin e, kullanma oranı nedir? Bunları tabii yüzde yüz tam tespit etmek zordur. Ama aşağı yukarı e, bir zerge çizmemiz e, mümkün olabilir. Hı hı. Bu doğrultuda hareket ederek e, bunun e, dağıtımını yani masrafın giderin dağıtımını yöneticilerin yapması da güzel bir şeydir ki olması gerekendir zaten. Evet hocam. Bir başka sorumuz da e, yine önemli sorulardan bir tanesi hocam. Devlet memurlarının devlet dairelerinde sağlanan suyla abdest almalarının hükmü nedir? Evet. Güzel bir soru. Ee, ki soruların aslında hepsi güzeldir. Evet. Neticede insan ihtiyaç duyduğundan dolayı bunu soal sorma ihtiyacı duymuş ve buna cevap vermek evet. gerekecektir. Ee, biliyorsak. Bilmiyorsak öğrenip en azından bunların cevabı e, bir şekilde onlara ulaştırılmalıdır. Şimdi... E, bir insanın bir yerde çalışması durumunda ki bu memur da olabilir. Bunun akit esnasında konuşulmasa da ihtiyacı olan bir takım şeylerin varlığı zimnen konuşulmuş gibidir. İşte varsayım bunun tuvalet ihtiyacı gibi veya içme suyu ihtiyacı gibi. İşte ben bunu konuştum veya konuşmadım değil akit doğrultusunda eğer oraya bir musluk konulmuşsa veya bir su konulmuşsa ben orada kendi şahsi ihtiyacımı giderebilmem gerekir. Ee, Tabi bu ifrat ve tefride gitmek sizi. Peki namaz da nedir? Namazda kişinin tıpkı yemesi, içmesi gibi, affedersiniz, ihtiyacını görmesi gibi asli ihtiyaçlarındandır. Evet. Olmazsa olmaz olan ihtiyaçlarındandır. Evet. Bunun için özel bir konuşmaya ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla bir Müslümanın çalışmış olduğu yerde kendisine sağlanmış olan o musluktan veya o sudan abdest almasında işte bana bu konuda izin var mı yok mu şeklinde değil. Normalde ben Müslüman olduğumu bunlar biliyor ve Müslümanın namaz kılmasının gerekliliği herkes tarafından malumdur. O yüzden ben israfa kaçmamak kaydıyla yani normalde bir Müslüman abdestte ne kadar su harcaması gerekiyorsa o kadar su harcamak sı kaydıyla oradan abdest alması e, zımnen izin vardır. E, hatta Hatta zatında karşı tarafın izin vermemek gibi bir durumda söz konusu değildir zaten. Çünkü anlaşma o doğrultudadır. O yüzden bu kişinin abdest almasında bir mahsul yok. Ama dediğimiz gibi israfa gitmemek kaydıyla. Yani normalde bir Müslüman nasıl, ne kadar bir suyla abdest alabiliyorsa o kadar harcanacak. Hatta şunu söyleyelim. Hanefi kaynaklarından merhum İbn Abidin'in haşesinde bir konuya temas edilmekte. Deniyor ki abdest alırken de israf olabilir. Ki bu konuda hadis-i şerif de vardır. Ve israf haramdır, günahtır. Ve kişinin israf etmesi, kendi malındaki israfı ile âme ait olan yerdeki israfı arasında fark vardır. Kişinin kendi şahsi malındaki israfı bir kul hakkı olarak bir başkasına değil, kendi malı olması hasebiyle sadece israf boyutu itibariyle günaha girmiştir. Bundan dolayı vebal altındadır. Ama âmeye AM ait olan özellikle vakfedilen cami şadırvanları gibi veya bahsettiğiniz gibi kamu yerleri gibi bu gibi yerlerdeki israf veya medresede okuyan bir talebenin medrese suyunu, elektriğini israf etmesi gibi veya ne bileyim bu misalleri çoğaltabiliriz. Bu gibi yerlerdeki israf iki günahı. Hem israf günahı artı bir başkasının malını ihtiyaçtan fazla zayi ettiğinden dolayı günahın daha fazla olacağından i̇bn Abidin Merhum bahsetmektedir. O yüzden kamuya ait olan yerlerde daha titiz davranmak gerekir, daha hassas davranmak gerekir. Kendi malımıza karşı israf yapmamamız gerekli olduğu gibi bunlar da daha rahat değil, daha titiz, daha şiddetli, daha galiz olmak da elzemdir bizim için. Buna da inşallah riayet edelim. Bir de özellikle bazen sular kesildiği zaman insanlar öncesinde mesela daha önceki yıllarda şadırvanlara koşarlardı, camilerin avlularına koşarlardı veya bazen işte insanlar arabalarını yıkamak için de şadırvanlardan su alıyorlar. Evet. İnsanlar dediğim zaman işte burası hani hani ümmetin malı, herkesin toplanan parasıyla bu su faturası. Ben de veriyorum kardeşim, onu kullanıyorum. Ama işte bir tabir. o niçin niçin oraya konulmuşsa, hangi gaye hizmet için yapılmışsa evet. o gaye doğrultusunda kullanılmalıdır. Neticede kamuya tahallük eden bir durumdur. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Seferilikle alakalı, daha önceki birçok programımızda seferilikle alakalı konuştuk ama yine de böyle detaylı herhalde istemiş izleyenlerimiz. Toplu olarak yolculuk yaptığımıza ikamet ettiğimiz yerden 90 km dışarı çıktığımızda namazlarımızı sefer olarak kılmak bildiğim kadarıyla vacip olduğundan namazları 2 rekat kılması gerektiğini söyledim. Yolculuk yaptığımız arkadaşlardan birisi şöyle dedi. Şu an günümüz şartlarında seferilik koşulları olmadığından yani rahat bir şekilde yolculuk yaptığımızdan durup yemek yiyebildiğimizden, can güvenliğimiz olduğundan dolayı farz namazları 4 kılmak daha uygun diye bir görüş söyledi. Ayrıca bir de yolculuk çıkıp ee, kalacağımız yere gittiğimizde rahat bir ortamda yine hayatımızı devam ettirdiğimiz için de farz namazları iki yerine dört kılmak içimden geliyor şeklinde cevap verdi. Tabii bizim e, sizler kadar ilmimiz olmadığından tam cevaplayamadık demişler. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Seferlik geniş olarak açıklar mısınız? Çile zahmet çekilirken seferlikte şimdi bu zahmetler ortadan kalktığı için seferlik sayılmaz şeklinde bir görüş ortaya çıkıyor. Sorunun Ana temasına net cevap vermeden önce bir konuyu tavsiye etmek isterim. Evet. Sual eden kişi demiş ki sorunun başında bir kimse sefere çıktığı zaman 90 kilometreyi açtıktan sonra namazlarını kısaltmasından bahsetmiş. Evet. Oysa fıken bu böyle değildir. 90 kilometre diye tabir ettiğimiz mesafe seferlikteki en edna mesafedir. Yani bir kimse bulunmuş olduğu şehrin evlerinden sonra 90 kilometrelik bir mesafeyi kastederse, yola çıkarsa bu kimse evler yani bulunduğu şehrin evlerinin çıktıktan itibaren seferlik hükmü başlar. Ve ki daha henüz kat ettiği mesafe 90 kilometre olmasa bile. O yüzden e, soruyu soran kardeşimizin şöyle bir bilgisi var anladığımız kadarıyla. Sanki bu kadar Kendinden bir çıkıyor. mesafe edildik, yani kat, kat edildikten sonra, bittikten sonra seferlik başlar. Öyle değil. Yola çıktıktan sonra hüküm başlayacaktır. Hı hı. Bunu ifade edelim. E, gelelim e, sorunun ana temasına. E, misafir olan bir kimsenin iki rekat kılması yok. Ben e, meşakkat yok, zorluk yok. E, ben rahat bir şekilde sefer yapıyorum kendi şahsi arabamla. Veya da sefere çıktığım zaman zaten huzur buluyorum şeklinde bir takım savunmalarla ben iki rekat değil dört kılmam gerekir mi şeklinde bazı ifadeler. Bu noktada kaynaklarımıza baktığımızda şunu görmekteyiz ki seferde olan bir kimse dört rekatlı namazları iki rekat kılması azimet midir, ruhsat mıdır? Yani böyle kılması gerekli midir yoksa kılmasına izin verilmiş midir? Bu noktada meseleye baktığımız zaman Şafi mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında görüş farklılığı olduğunu görmekteyiz. Çünkü Şafi mezhebine göre seferde olan bir kimsenin dört rekatlı farz namazları iki rekat kılması ruhsattır. Dolayısıyla böyle bir kimsenin dört rekat kılması daha faziletlidir. Tıpkı ne gibi? Ramazan-ı Şerif ayında seferde olan bir kimsenin oruç tutmamasına ruhsat verilmesi gibi. Ama buna binen oruç tutacak olursa faziletle amel etmiş olur. Ee, ve bu yaptığından dolayı ecir de alır, artı sevap alacaktır. Ee, peki seferdeki namazda böyle midir? Şafii mezhebine göre böyledir. Yani dört rekat kılmak azimettir, iki rekat kılmak ruhsattır. Peki Hanefi mezhebine baktığımız zaman Hanefi mezhebinde ise tam aksine iki rekat kılmak gerekir. 2 rekat kılmak ruhsat değil, azimettir. Hı -hı. Atlı zatında dört rekat kılacak olursa o kimse kasıtlı olarak bunu yaparsa keraat işlemiş olur. Ve birinci teşevi oturmadan kılmışsa namazı sahih olmaz. Birinci teşevi oturmuşsa yapmışsa da hmm. bu durumda son iki rekatta nafile olur. Evet. Ve arkasında mukim olan bir cemaat varsa onların namazı da sahih olmaz. Hmm. Çünkü farzı nafile üzerine bina etmek caiz değildir. Peki Hanefi mezhebi bu görüşü nereden istilal etmiştir? El Mawsili'nin isimli eserine baktığımız zaman bu konuda birçok eserden bahsedilir. Yani Hanefi mezhebini teyit eden nakillerden bahsedilir. Bunlardan bir tanesi Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu Hazreti Ayşe hadisi diye geçen bir mesele ki Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha buyuruyor ki Furuzatı salatu fil asli rakatan wazidet lil hâzır ve ukrret lil sefer. Namaz asıl olarak iki rekat olarak farz kılınmıştır. Ancak mukim olan kimse için bu ziyade edilmiştir. Seferde olan kimse için ise aslı olan devam etmiştir. Yani iki rekattır. İşte Hanefi mezhebi buradan yola çıkarak diyor ki seferde olan bir kimsenin iki rekat kılması gereklidir. Çünkü farz olan zaten ikidir. Evet. Yine bu noktada Abdullah İbni Abbas'tan rivayet vardır ki e, Sahih Müslim'de vardır bu rivayet. E, Hazreti Abdullah İbni Abbas diyor ki Allahu u Azimüşşan peygamberin nisanı ile müsafir için namazı iki rekat, mukim için namazı dört rekat olarak Hı. farz kılmıştır. E, daha bu minvalde birçok eser vardır. Hazreti Ali'den de rivayetler vardır ki bunu kaynaklara bakıldığında görmek mümkündür. Sahih kaynaklarda bu vardır. Bu sebeple Hanefi mezhebi iştihadi olarak diyor ki, seferde olan bir kimsenin dört rekat kılması doğru değil, iki rekat kılması gereklidir. Ona bırakılmış bir ruhsat değildir. Evet. E, aksi takdirde biraz önce bahsettiğimiz gibi son iki rekat nafile olur veya birinci teşevdü yapmadıysa namazı tamamıyla geçersiz evet. olacaktır. Peki burada işte yani seferlik hükmünün tahakkuku ile alakalı yani meşakkat yok zorluk yok sıkıntı yok eskiden yolculuklar aylarca sürüyor idi develer sırtında sürüyor idi şu anda lüks arabalarla klimalı arabalarla serin bir şekilde muhabbetine de de gidebiliyorsun istediğin yerde durabiliyorsun konaklayabiliyorsun gibi bir takım gerekçelerden bahsediliyor. Fuken bir meselenin illeti vardır bir de hikmeti vardır. Illet o hükmün sübutü için gerekli olan bir şeydir. Yani bir hüküm verebilmemiz için o illeti tabi biliyorsak illet varsa o hükümde vardır. İllet yoksa hükümde yoktur. Ancak hikmet böyle değildir. Bir meselenin birden fazla hikmeti olabilir ve hikmetin varlığı hükmün varlığını, hikmetin yokluluğunda da hükmün yokluğunu gerektirmez. Sefer konusunda meşakkatin bir zati kendisi illet midir, hikmet midir? Konuyu buradan bakmak evet. gerekir. Ve burada e, asıl olan meşakkatin kendisi illet değil hikmettir. Hı hı. Artı illettir diyenler bile şöyle meseleyi değerlendiriyor. Seferin bizzatı kendisi... E, meşakkattır. Meşakkat, evet. Çünkü bulunduğun şehirden uzağa gitmek Hı -hı. vardır. Bunun giderken göreceli olarak senin rahat etmen, benim sıkıntı çekmen bu görseldir, farklıdır. Yani kişiden kişiye değişkenlik arz edebilir. Ama seferin bizatihi kendisi illettir. Hı -hı. Dolayısıyla sefer tahakkuk etti mi ona fıken misafir dendi mi bu kimse yok ben rahat gittim şöyle yaptım böyle yaptım diye bir takım gerekçeler ileri sürerek e, namazlarını dört rekat kılması doğru değildir. Ki bu değildir, dini bir meseledir. Ki bu konuda akıl yürüterek yani hiçbir ehliyet olmadan, hiçbir liyakat sahibi olmadan sadece mücerret kafasındaki bir yoruma giderek ben dört kılıyorum demek doğru bir şey değildir. Yani bir insanın bilmediği bir alanda konuşması ne derece insanlar tarafından komik karşılanıyorsa bu alandaki din alanı daha titiz olan bir alandır. Bu konuda da bilmeden konuşmak çok yanlıştır. Rahmetli Bayram Hoca, Şehit Bayram Hoca Rabbim şefaatine nail eylesin hocamız derdi ki günümüz insanları tanımlarken günümüzde insanlar üç konuda bilmeden herkes konuşuyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Tabii bu vakayı haber olarak söylerdi. Birincisi futbol derdi. Futbolda herkes konuşur. Şöyle de olsa, böyle de olsa konuşur derdi. İkincisi tıp alanı işte şöyle yaparsan bu faydalı olur, da şunu karıştır, karın ağrına iyi gelir. Ki diğerleri adamların ömürleri laboratuvarlarda geçiyor, bu alanda okullarını ömürlerini geçiyor. geçiyor, okullarını geçiyor. Yok yok sen onu dinleme, benim dediğim bu daha faydalıdır. Ki bu alanda da hakikaten evet. bakıyoruz, herkes konuşuyor. Bir de dini alanda. Hmm. Dini alanda ben bilmiyorum diyenler rastlamak maalesef azdır. Ki bu ilk ikincisi hakkında konuşmak o kadar önemli değil. Ee, ama üçüncü olan din konusunda bilmeden konuşmak ise e, bu çok yanlış olur. E, Allah muhafaza kişinin kendi günaha girmesi ayrı başkalarının günaha girmesine sebebiyet olduğundan dolayı onların vebalini üstlenmiş olur. O noktada bilmiyorsak bilene sormamız gerekir. Nasıl ki dünyevi işlerde bilmiyorsak bilene soruyorsak ukravy işlerde de bilmiyorsak bilene sormamız gerekecektir. Evet. Ve birine sorduk ondan aldığımız cevap işte nefsimize hoş geldi. Onunla hareket edelim. Birileri farklı süresle beni ilgilendirmez. Bu da değildir. Nasıl ki bir kimsenin karnı ağardığı zaman bir doktora gidiyor. Doktor hemen seni yat ameliyat edeceğim dediği zaman ona teslim olmuyoruz. Hı. Dur bakalım diyoruz. Senin demenini bir soruşturalım. E, heyete çıkalım şöyle. Böyle yapalım böyle yapalım gibi kaybedeceğimiz en fazla dünyamız olur orada. Yani ölürüz belki. Ama uhrevi olan bir meselede ise birinin söylemini hemen kabullenmemiz eğer gerçekten onun doğru söylediğine dair kalben kanaat getirerek bunu yapıyorsak ve vebal ona aittir problem değil. Sen yaparsın onu amel edersin. Ama yok nefsime hoş geldi diye ben onunla amel ediyorum dersek bu doğru değildir ki özellikle dini meselelerde bu konuda dikkat etmek gerekir. Evet. Sefer konusu da dediğimiz gibidir. E, İçtihadi <gülüyor> bir konudur. E, namazın dört veya iki kılınma meselesi ama ben Hanefi mezhebindenim ve bu mezhebin mukallidiyim dedikten sonra kişinin dört rekat kılması olmaz. iki rekat olarak kılmak zorunluluğu vardır. Biraz önce bahsettiğimiz hadis-i şerifler ve eserlerden dolayı daha birçok bu konuda nakiller de vardır. E, yani bunları aktaramamamız bizim o konuda bilgi veya vaktin yetersizliğindendir. Kaynaklara bakıldığı zaman daha fazlaca bu konuda sahih eserleri görmek de mümkündür. Evet hocam. Yarım doktor candan Yarım hoca Allah imandan muhafaza. eder demişler hocam. Allah muhafaza. Allah bizi uzak etsin diyelim. Sohbetimize devam edeceğiz inşallah hocam. Kısa bir e, araya gideceğiz. Kıymetli izleyenlerimiz ilmihaletdearegültv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Şunun hatırlatmasını da yapalım. Fetva hattıyla alakalı e, bildiğim kadarıyla hocam. Birazcık daha uzatıldığı saatler. İstiyorsanız onunla ilgili Ondan bilgi verelim. Başladı. Yani normalde arkadaşlarımız 12'den sonra başlıyor idi. 4.30'a kadar bakıyorlardı. Tabi ciddi manada bir yoğunluk olduğundan dolayı da herkese cevap verilemiyordu. Bu mesai biraz daha uzatalım dedik. Tabi burada bayağı bir fedakarlık da gerekti. Çünkü bu arkadaşlarımız farklı medreselerde ders veren arkadaşlarımız. Yani başka dersleri de olduğundan dolayı meşguliyetleri var. İşte iki grup kurarak bir grup sabahleyin saat 10'dan başlayarak öğleye kadar öğleden sonra diğer bir grup işe başlayarak işte 4 veya 4.5 gibi o bazen yaz veya kışa göre değişebiliyor. Hmm. Bu zamana kadar fetva mesaisinde uzattık. İnşallah yani bunu şundan dolayı hatırlatmakta gerek var. Öğleden sonrayı bekleyen kardeşlerimiz evet. beklemesin. Derhal arasın. Çünkü bir yığılma oluyor o zaman. O vakitte yığılma oluyor. Evet. Ama bunu yaydığımız zaman o yığılmayı da önünü geçmeye önünü açmış oluruz inşallah. Evet hocam. Allah razı olsun. Tamam, ee, devam edeceğiz inşallah. Kısa bir ara ardından buradayız kıymetli seyirlerimiz. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmi al programımıza devam ediyoruz. Hocam bir başka sorumuz, bir insanın banka hesabında çok yüksek miktarda bir para duruyor, o paraya hiç ihtiyaç duymuyor. Zekatını vermiş olmasına rağmen dünya üzerindeki din kardeşlerimize yardım etmediği için hesaba çekilir mi? Müslüman kardeşlerimiz açlıkla, susuzlukla, hastalıkla boğuşurken bu Müslümanın ihtiyacı olmadığı parayı bankada tutması caiz mi? Şüphesiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i doğrultusunda da anlaşıldığı üzere komşusu açken tok yatan bizden değildir. Nebevi mesaj bu konuda Müslümanların hassas olmasının gerektiğini vurgulamaktadır. Ama tabi meselenin bir de hukuksal tarafına baktığımız zaman İslam hukukundaki farzların, ibadetlerin şüphesiz birçok hikmetleri de vardır zekatın hikmetlerinden bir tanesi de paranın atıl bir şekilde kalmamasıdır. E, deniyor ki bir mala zekat vacip olabilmesi için, farz olabilmesi için o malda nema olması yani artış olması lazımdır. Artış da iki türdür, Ya hakikaten artan bir maldır veya hükmen artan bir maldır. E, hakikaten artan mal ticaret malı gibi. sat yaptığınız zaman onunla gelir elde ediyorsunuz. Ticaret elde yaptığınızdan dolayı kazanç elde ediyorsunuz. Bu malda hakiki nema vardır. Böyle bir mal zekata tabidir. Peki altın, gümüş veya para ama ticarette çevirmediğimiz bir para buna zekat var mıdır? Deniyor ki o para maksut bir mal değildir. Çünkü para araçtır bir bardak değildir. Bir işte masa değildir, bir bilgisayar değildir. Çünkü bardan bizzati kendinden faydalanırsınız. Masanın bizzati kendinden faydalanırsınız. Ama paranın bizzati kendinden faydalanma yoktur. Faydalanacak olduğunuz şeye ulaşabilme açısından bir, bir amaç, bir araç, bir araçtır. Hı. Bir vesiledir. Dolayısıyla parada da nema vardır ama hükmen vardır deniyor. ki kişi ticaretini yapmasa bile. Niye bir kuvve çünkü onun için vazedilmiştir. Bu sebeple zekatın hikmetlerinden bir tanesi de paranın atıl bir şekilde durmaması. Çünkü yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i paranızı zekata yedirmeyin şeklinde ifadeler vardır. Hmm. Niye zekata yedirmeyin? Çünkü kenarda duran para her yıl zekatı verilecek. Her yıl zekatı verildiği zaman para eksilecektir. Oysa o çalıştırılırsa, yani kamuya tahallük ettirilse, e, piyasaya girse, insanların elinden eline dolaşacak olursa hem bir e, piyasada bir hareketlilik söz konusu olur ki bu ekonomik anlamda da herkese faydası olacaktır. O yüzden yastık altında bu manada durmasının doğru kabul edilmemesi e, ve zekat ile de e, bir nebze teşvik sadedinde onu piyasaya sürün de ticaret yapın arttırın ve birilerine istihdam sağlayın. Ama bunun yanı sıra bu adam zekatını da veriyor ve paraya da ihtiyacı olmadığı için kenarda tutuyor. Hukuksal anlamda biz buna bir şey diyemeyiz ki bir de şunu da ifade etmek gerekir. Bu kişiler genel olarak bu gibi paraları da finans kurumlarında hani biz helalden meseleyi Hı -hı. halledebilmek için ki gerçi buna da tam manasıyla gönlü rahatlığıyla mutlak anlamda caizdir dememekle beraber finans kurumlarında yatırmaları da aslında o paranın bir nevi tedavülde kullanılması demektir. Hı -hı. Çünkü orada kasada duran bir paraya size kar payı vermezler. Evet. O da al satlara giriyor. Yani işte Pazara giriyor diyelim. Hı hı. Türkiye pazarında veyahut da dünya pazarında o işleve giriyor. Bu şekilde o tedavide kullanılıyor. Ama ne olursa olsun kişinin yastıkının altında durmasından dolayı biz ona sen vebal demeyiz eğer zekatını veriyorsa. Ama bunun yanı sıra bildiği muhtaç olduğu kişiler varsa da onlara yardım etme imkanı varken bunu yapmaması da eh, ahlaki olarak da doğru olmadığını da söyleriz. Evet hocam. E, hatta bazı kardeşlerimiz şunu söylemişti. E, bir sene boyunca çalışıyorum. Paramın üzerine para katıyorum, işte 3-4 bin lira, 5 bin lira bir kenara para atıyorum bir sene içerisinde diyordu. Ee, Ramazan geliyor veya zekat zamanım geliyor, o parayı tekrar oraya veriyorum. Diğer taraftan kurban geliyor, o biriktirdiğim parayı zaten zekatta kurbana gidiyor diyordu. Evet. Para yine aynı kalıyor. Onun için dediğiniz gibi yine e, o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiyesi üzerine kullanmakta evet. fayda var. Bir başka sorumuz hocam. Bir cemaatin fetvası var, Müslüman Müslümandan alamaz ama gayrimüslimden faiz kullanabilir diye. Böyle bir şey mümkün müdür? Kayınbabam, beş vakit namaz kılan birisi, faiz kullanmakta sakınca görmemekte. Giyim dükkanları var ve hanımımın üzerine eşimin bu bağlantıyla, resmi evraklar dışında bir bağlantısı yok. Fakat krediler kullanılmakta. Grech şirket eşimin üzerine olduğundan sürekli krediler çekilmekte. Eşimin rızası yok fakat babam için bir şey yapamam diyerek evrakları imzalıyor ve kredi çekiliyor. Benim iznimin dışında gerçekleşen bu faiz meselesinde işlenen durumu günahından pay sahibi miyim? Eşim bu konuda ne yapmalı? Sanki iki tane sual var orada. Evet, hocam. Ee, birinci sual şöyle bir fetvadan bahsediliyor. Müslümandan faiz almak haramdır ama gayrimüslimden faiz almak helal midir? Hmm. Şeklinde bir sual. Evet. İkinci sualde ise e, kayınpederinden bahsettiğine göre e, ki eşinden kast edilen hanımı. Hı hı. E, hanımının babasının şirketi resmiyette üzerinedir. E, ancak kayınpederi bu noktada yani helal haram noktasında Çok pek hassasiyeti etmiyor. yoktur. E, faizli kredilere giriyor ve bunu da resmi yoldan hanımının imzasıyla yaptırıyor. Bundan dolayı vebale giriyor mu? Şeklinde iki farklı soru. Birinci soruya öncelikle bakacak olursak, e, alimlerin ekserisine serisine göre, çoğunluğuna göre faiz, faizdir. İster İslam yurdunda olsun, ister İslam yurdu olmayan, darul Harp diye tabir ettiğimiz küfür yurdunda olsun, ister bir Müslümandan, ister gayrimüslimden fark etmez, her halükarda faiz almak, faiz vermek caiz değildir. Ve bu cumhurun görüşüdür, çoğunluğun görüşüdür ki e, fetva kurulu olarak da, e, biz İsmail Adı bu fetvayı vermekteyiz. Ancak yine kaynaklarımızda Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e nispet edilen işte Darul Harp diye tabir ettiğimiz küfür yurdunda Müslümana fayda sağlamak şartıyla harbi olan yani ehli, ehli küfür olan kişiden faiz alabileceğinden bahsedilir. Ama Müslümana faydası olması şartıyla. Yani orada tamamıyla fayda Müslüman tarafına dönmek kaydıyla. Ama dediğimiz gibi bu fetva pek kabule şayan olan bir fetva değildir. Tabii onun da birçok şartı vardır. Karşı taraf gayrimüslim olacak. Oysa günümüzde bankayla iş yapanlar, velev ki İslami olmayan beldelerdeki bankayla iş yapanlar bile Müslümanların paralarının da o bankalarda var olduğunu düşünecek olursak faiz aldığı veya faiz verdiği kişiler birebir gayrimüslim değildir. Ki günümüzde kredi sistemlerinde de faiz alma değil faiz verme vardır. Ve birçoğu da Müslümanın faydasına değil Müslümanın aleyhinedir. Yani bütün bunları da göz önüne de tutacak olursak o var olan kaynaklarımızda var olan bu tarzdaki fetvaları dahi günümüzde yürürlüğe koymak çok zordur. Bu sebepler ne olursa olsun ister Müslüman ister gayrimüslim ister İstanbul'da ister İstanbul'da olmayan yer olsun faiz faizdir Müslümanın bundan son derece uzak kalması gerekecektir. Bu birinci soruya vereceğimiz net cevaptır. Ki bunu daha önceden de söylemiştik aslında bizim. Fetva Kurulu Başkanı Hüsamettin Vanlıoğlu Hocamızın e, yıllar önce çok eskiden e, işte ilk bir dergide bir yazısı vardı. Bir yazı yazıyor. Orada bu konuları irdeliyor. Faiz konularını ki özellikle Almanya'dan gelen bazı sorular hı hı, vardı. Yurt dışında işte faiz alabilir mi alamaz mı? Biraz önce bahsettiğimiz bu ihtilafı naklediyor. Kitaplarda var olan ihtilaf. Tabii bu e, bir şekilde Efendi Hazretlerimizin kulağına gidiyor. Hı hı ve ee, hatta yani o dönemde bazı hoca efendilerin de dikkatini çekerek bu konuda tartışmalara da vesile olarak bu konu Efendi Hazretlerimize yansıdığı zaman Efendi Hazretlerimiz Hüsamettin Hoca'mızı çağırıyor. Hüsamettin Vanloğlu Hocamızın aktardığı doğrultusunda söylüyorum. Ee, diyor ki ya bu görüşle alakalı böyle böyle bir şey yazmışın diyor. Evet Efendi Hazretleri ee, filan filan kaynaklarda yeri de var. O zaman diyor sen o hoca efendileri önce bu konuda git onları ikna et. Yani söyle. Kayna, yani ilmi bir meseledir çünkü bu. E, ilmi mesele kamuoyunun karşısında tartışılmaz. E, ferdi olarak Müslümanlar, evet. hocalar kendi arasında konuşur. E, bunu sen git o hocalarla bir konuş. E, ki konuştuktan sonra ki Efendi Hazretleri de o konuda mutmain olduktan sonra sen yine de toplum olarak e, bu fetvayı vermeyelim diyerek ertesi sayıda e, Hüsamettin Hoca kendisinin yine kaleme aldığı makalesinde işte hatırını kıramayacağım bir zatın bize verdiği tavsiyeler doğrultusunda günümüzde ne olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun faizin alınması da verilmesi de ki cumhur ulemanın görüştür. Caiz olmadığı görüşünü aktarmıştır. Böyle bir olay da vakidir, vuku bulmuştur. O yüzden bizim burada kural olarak baktığımız genel hatlarıyla neresi olursa olsun faiz, faizdir. Bundan kaçınılması gereklidir. Şüpheli olan her şeyden şekilde Ki burada kaçınır. şüphe de değildir, evet. faizdir zaten, haramdır. E, Ekser alimlerin görüşü de bu yöndedir. Hı hı. Ki bu Hanife'nin ve İmam Muammar'ın Ettir. Allah onlara rahmet hmm. etsin. Onların görüşünün tam manasıyla aksettirilmesi de günümüzde zordur. Hmm. Çünkü Müslümanların parasının karıştığı bir ortamdayız. Evet. Sadece gayrimüslimden faiz alma olayı yok. Bir de orada sadece Müslümanlara yaraması değil, gayrimüslime daha fazla yaramaktadır. Evet. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Gelelim ikinci suale. İşte e, resmi olarak hanımım, üzerine. E, hanımın üzerine ki kayınpederinin şirketi. Hı hı. E, kayınpederine fayda sağlayacak faiz işlemlerini hanımın onayıyla oluyor. E, bu konuda vebal olur mu? Şüphesiz vebal olur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şerri gördüğünüz zaman onu elinizle, hı. imkanınız yoksa dilinizle, ona da imkanınız yoksa kalbinizle müdahale edin. Ee, ya tenki edin ki burada değil müdahale etme artı fayda yardım etme vardır. Hı hı. Oysa günahta yardım etmek e, o günaha ortak olmaktır. Ben faiz almıyorum benim faizle işim yok demek yeterli değil. Çünkü faiz alan bir kimseye faizle iştikal eden bir kimse sizin kalanınızla bunu yapıyor. Sizin yardımınızla bunu yapıyor. Hı hı. İşte babamdır hatırını kıramıyorum gibi e, savunmalar da e, fıkhi savunma değildir. E, bir gerekçe olamaz. E, bu noktada e, elbette bu kadın mesuldür. E, ben kullanmıyorum dese bile kendi imzasıyla bu işlemlerin yapılmasında vebal altındadır. Bunu menetmesi gerekir. Tabii kocası olarak bu mesuliyet kocasına döner mi? Kocasının burada pek fazla yaptırımı olmasa Hacı hanımının bu yaptığının caiz olmadığını ona telkin eder, söyler, anlatır. E, budur. Başkonuların bir yaptırımı da olamayacaktır. Çünkü bireysel bir günah değildir evet. bu. Ama bu noktada o rahatsızlığı her daimde dillendirmesi hı hı. gerekir. Çünkü ayet-i kerimede allah kişinin yani Efendimiz'e hitaben kendini ve aileni e, muhafaza et, koru ifadesi hmm. kullanılmıştır ki bu noktada kişi kendi eyalinde olan kişileri de cehennem ateşinden korunması Korumak. gerekir. Onların cehennem ateşinden korunması ise onların bile bile günaha girmesinde kişinin razı gelmemesi, onu men edebilme adına elinden gelen gayreti hmm. zarf etmesidir. Siz ticarette bile söylemiştiniz daha önceki programlarımız hocam. Karşı tarafın faizle sizden bir şey ev alacak veya araba alacak böyle durumlarda bile evet. satmanız çünkü hukuksal olarak baktığımızda tamam ben mal satıyorum karşılığında bedelini Hı. alıyorum. Akit'in yapısı olarak bayi var, müşteri var, semen var, mebi var. Yani e, satışa konu olan var, mal var, satın bedeli var. bunlar da fıken problem yok gibi ifadeler kullanılsa da neticede sizin kanalıyla karşı taraf günaha girecektir. Günaha girecek, evet. Çünkü sizin ona vereceğiniz bir takım evraklar sebebiyle o kredi Hı. çıkartacaktır. Ve siz buna yardımcı olacaksınız. Ya ben yardımcı olmasam da o bir şekilde onu alacak. Bırak ona siz ayak olmayan, ön evet. ayak olmayan. Onu ne yaparsa yapsın. Ve en azından tepkinizi ortaya koyun. Birileri bu günahı yapacak diye ben bu günahı yapayım veya yapılmasına yardım edeyim demek Müslüman'a yakışan bir ahlak değildir. Müslüman'ın her zaman ince düşünmesi evet. gerekiyor. Bir diğer sorumuz da hocam. 10 ee, sene önce çalışırken senelik iznimde memlekete gitmiştim. İznimin bitmesine yakın hastanede çalışan bir yakınımın yardımıyla doktordan 10 günlük rapor alıp iznimi uzattım. Şu an çok pişmanlık çekiyorum. İşbaşı yapınca da iş yerim 10 günlük raporum olduğu için 3 günlük paramı kesmeyip 7 günümü kesti. Kesti günlerin parasını da sigortadan aldım. Aldım ve 3 günü de iş verdiği para e, haram mıdır? Ne yapmam gerekir? İş yeriyle helalleşmem gerekir mi? İş yeri de kapandı ve 2 aylık maaşım da içeride kaldı. Bu parayı ona sayabilir miyim ve... 10 günlük tutarı bir yere vereceksem asgari ücret alıyordum o senin maaşına göre mi vermem gerekiyor? Ee, çok şükür ki bu manada duyarlı bir dinleyicimiz evet. bunu en azından vicdanen rahatsızlık duymuş ve dillendirmiş. Ve maalesef bu çok sıklıkla yapılan bir işlem. Yani kişiler hasta olmadığı halde hasta raporu alarak hmm. gerek özel sektörlerde gerek devlet kurumlarda izin yapabiliyorlar. Ve evet. o zaman zarfında da maaşlarını alıyorlar bu her şeyden önce yalan beyandır kandırmadır ve o bedel kişiye helal olmaz bu manada almış olduğu bedel sahibi belliyse ona verilmelidir eğer kamuysa bu onu kamuya çevirmek gerekir bu kardeşimiz zamanda böyle bir şey yaptım diyor pişmanım diyor tövbe ediyorum diyor ama ne yapmam gerekir çünkü burada bir kul hakkı var tövbe kul hakkına tahallük ettiği zaman onun da verilmesiyle olacaktır mücerredden tövbe ettim demek yeterli değildir Peki bu nasıl olacaktır? Anlattığına göre 10 günlük bir izin kullanmış yani haksız bir izin kullanmış. 10 gününün 3 gününün bedenini devletten almış, 7 gününün bedenliyse ise veya tam tersi o kurumdan almış. Sigurdadan 7 günü almış hocam. Üç günü de iş yerinden almış. İş yerinden almış. Evet. Oysa iş yerinde çalışmadığı halde, mazereti olmadığı halde kendisini mazeretli gösterdiği halde. Ee, ama diyor ki iş yerinden her ne kadar bu bedeli alsam da belli bir zaman sonra içeride kalan bir param var diyor aylık olarak. Hı -hı. Ee, ve o iş de kapanmıştır. Onu ona sayabilir miyim? Diyor ki sayılabilir. Yani sizin ona borcunuz var ama sizin oradan alacağınız var. O alacağınız o borcunuzu karşılıyorsa bu ona sayılmasında mahsur yoktur devletle alakalı olan meselelerde ise bunun ona verilmesi diye bir şey günümüz şartlarında mümkün değildir. Bu kamuya tahallük ettiğinden dolayı ona tavsiyemiz o günkü limitten yani işte 3 günlük para ne kadarsa ki muhtemelen asgari ücretten hesap ediliyordur o. Evet. Ee, şu andaki böyle bir asgari ücret kaç para ve üç gün ne kadara tahallük ediyor? O kadar bir bedeli cebinden çıkarsın. Kamuya tahallük eden, ammeye tahallük eden bir yere bunu versin veya bir fakire o niyette bunu tasap tüketsin deriz. Helallik kısmı? Helallikte e, kamudan helallik alma olayı mümkün değildir. Hı hı. E, orada tövbe istiğfar onu çıkardıktan sonra e, kurumla alakalı ise yani özel sektörle alakalı ise bulabilme imkanı varsa zaten onlara bunu ulaştırması gerekir ama zaten alacağı var diyor. Hı hı. O manada karşılıklı konuşarak bunu hallederler. Evet. Ama ulaşamıyorsa da zaten yapılacak bir şey yoktur. Evet hocam. Bir başka sorumuz da bir vakit namazın sünnetini kılmaya başladık. Ancak namazımızı bozacak bir durumla karşılaştık. Bu namazı iade etmemiz Gerekir. Fakat vakitte çıkmak üzere o zaman vaktin farzını kılıp diğer farzı kılmadan iade memetmemiz etmemiz gerekir? Yoksa giren vaktin farzından sonra mı iade etmemiz gerekir demişler. Hanefi mezhebine göre e, ilzam bir şuru diye tabir ettiğimiz bir kimse nafile bir namaza, nafile bir oruca başlayacak olsa o orucu veya o namazı tamamlaması vacip olur. Dolayısıyla bir şekilde o namazı veya orucu bozacak olur ise bu zimmetinde vacibiyet kalır ve onu bir şekilde kaza etmesi gerekecektir. Dolayısıyla nafile namazlar için bu geneldir. Sünnet namazlarda nafile olduğundan dolayı bunlar için de aynı şeyi söyleriz. Şafi mezhebine göre ise ilzam bir şuru yoktur. Yani bir insan nafile bir ibadete başladı diye o ibadeti sonuna kadar getirme vücubiyeti yoktur. Dolayısıyla başladığınız bir orucu bozmanız nafile olarak veya başladığınız bir namazın bozulması durumunda böyle bir namazın tekrardan kılınma mecburiyeti şafi fıkhında yoktur. Ancak sualde namazın sünneti diye tabir ediliyor. Yani beş vakit namazdan bir tanesinin sünneti diye tabir ediliyor. Şafi mezhebinde şöyle bir kural vardır. Onu göz ardı etmemek gerekir bu meselede. E, Nafile olan namazlar, sünnet olan namazlar eğer vakitli namazsa, belli bir vakti varsa böyle bir namazların kazası da sünnettir. Yani kaza edilir. Her ne kadar Hanefi mezhebi gibi başlandığından dolayı kılınması vaciptir denmese de kazası itibariyle o namazın hükmü neyse, Türk tükmü de aynı olacaktır. Evet. Vakitli olan namazlardan bahsediyoruz ki e, namazların öncesinde ve sonrasında kılınan revatip sünnetler de vakitli namazlardır. Peki kardeşimiz soruyor böyle bir namaza başladık, bozduk ve vakit şu an için o vakti kılmaya müsait. Yani vaktin farzını Farzı. kılmaya müsait. Böyle bir durumda namaz zaten kazaya kalmıştır. Şafi fıkhına göre ki Hanefi mezhebine göre e, zimmetinizde vacip olan bir namazdır. Ama muvassadır. Belli bir vakti yoktur. Hı hı. Yani her ne zaman kılınırsa bu geçerli olacaktır. Oysa o vaktin namazı ise tayin etmiştir. O vaktin namazı kılınmalıdır evet. öncelikle. Vaktin namazı kılındıktan sonra vakit, vakit artarsa için. kılarsın. Artmasa da önemlidir. Diğer vakit girdiği zaman o vakit eğer kerat vakti değilse yani nafilelerinin kılınmasına elverişli olacak bir vakitse hmm, o namazı kılabilir. Evet. Tabi burada şöyle bir ayırım daha var. E, ...nafilelerin kılınmasından bahsediyorsun. Oysa bu namaz vaciptir. E, hani başlayıp da bozduğundan yani, dolayı. De Dolayısıyla bu üç galis kerate kılınmaz. Nafilelerin kılınamayacağı vakitlerde kılınır demek de doğru değil. Çünkü bunun vacip olması kişinin kendi dahliledir kendi fiililedir. Hmm. Yani asli itibarla vacip, vacip bir namaz değil. olmadığından dolayı... ...nafilelerin kılınmasının mekru olduğu vakitler. İşte söz gelimi ikin namazının farzından sonra... Hmm. Veya sabah namazının vaktinde yani fecirin doğumuyla e, güneşin doğumu arasında sabahın sünnetinden başka hiçbir nafile kılınmaz. Bu vakitlerde böyle bir namazı kılması da e, doğru değil, mekruhtur. Ama bu vakitlerin haricinde e, bu başlayıp da bozdu namazı kılar. Evet bir başka sorumuz hocam. E, ikindi vakti namazlarımızı bizler ezan okunduktan 15 dakika sonra kılmaktayız. Vaktin o zaman tam olarak girdiğini bildiğimiz için. Peki öğlen namazımız gecikti kılamadık. İkindi ezanı okunsa da yine de bu ilk 15 dakika içinde kılabilir miyiz? E, sualden anlaşıldığı üzere aslında mesele Hanefi mezhebindeki aslı sani asrı evvel hmm. meselesidir. Ki muhtemelen bir sohbette bunu dinlemişlerdir. E, sohbette Hoca Efendi demiştir ki ikinin namazları ezanın hemen akabinde değil, on on dakika geciktirerek kılın hmm. ki vakit tam girsin şeklinde. E, o da bu, bu tarza bakarak e, biz böyle yapıyoruz diyor. Tabi şunu ifade etmek gerekir ki e, cemaatten geri durma söz konusu ise böyle yapmak doğru değil. cemaatle beraber namazımızı kılacağız, münferiden kılmaktan sonra. Ancak bu noktada e, Hanefi mezhebinde, mezhep içinde görüş farklılığı vardır. Ebu Hanife ile İmam-ı Ebu Yusuf arasında Allah onlara rahmet eylesin. E, ki şöyle ki e, biliyorsunuz namaz vakitleri güneşin hareketiyle alakalıdır. Ve güneşin hareketinde gölgeyle irtibatlandırılır. Denir ki güneş tam zirvede olduktan sonra biraz meylettiğinde öğle namazının vakti girmiştir. Peki ne zamana kadar bu vakit devam eder? Bu namazın vakti öğle namazı güneş o andaki kişinin gölgesi neyse ki buna feizeval denir. O gölgenin haricinde bir misil oluncaya kadar. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed böyle diyor. Ebu Hanife ise iki misil oluncaya kadar diyor ki bu bir misil ve iki misil arasında da günümüz şartlarında takriben ben 20, 15-20 dakikalık bir Mesela. zaman dilimi var veya 25 dakikalık bir zaman dilim var. Bu noktada deniyor ki öğle namazının vakti çıkıyor, ikindi namazının vakti giriyor bir misille. Hı -hı. Ee, ama İmam ve Ebu Hanife'ye göre ise daha henüz öğlenin vakti çıkmadı, Dolayısıyla ikin namazının vakti girmedi. Ancak Hanefi ve Sebinde tercih edilen İmam Ebu İs ve İmam Muhammed'in görüşü ki günümüzde de uygulanan budur. Olur. Yani şu anda diyanet takvimi olsun veya da ezanların okunması olsun baktığımız zaman ikindi İmam Ebu İs ve İmam Muhammed'in dediği vakitte okunuyor. Dolayısıyla öyle vakti de çıkmış oluyor. Peki kişi ihtiyaç sadedinde yani münferiden kılmayacak, yine cemaatten mahrum olmayacak, cemaatle kılacak. Tabii ki böyle bir kimsenin aslı saniyede kılması ihtiyattır, güzeldir. Evet. Çünkü bütün imamlara göre vakti girmiş olur. Ama öğle namazını bu vakte tehir etmesi ise ihtiyat değildir. Çünkü İmam Ebu, Ani, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre öğle namazının vakti kaçmış olacaktır. Evet. Dolayısıyla e, İbn Abid'in merhumun da ifade ettiği üzere, Öğleyi bu vakte bırakmamak, ikindiyi bu vakitte kılmak ihtiyattır. Hmm. Ki herkese göre namaz vakitleri tam olarak kılınmış olsun diye. Evet. E, ama dediğimiz gibi günümüzde zaten cemaate riayet edeceğimizden yani, yani münferiden kılma söz konusu ise e, cemaate mi gideyim? Ama bu vakitte kılayım yoksa tek başına mı kılayım? Bu noktada i̇bn Abidin'in yine bir matlabı var. Yani kişi eğer kalben e, aslı saniye de vaktin gireceğine dair kanatı varsa o kişi velev ki cemaatten mahrum olsa bile münferiden kılsın görüşü var. Hı hı. Ama e, ki günümüz insanlar mukallittir zaten. E, öyle bir kalbi e, yakini olması ilim adamıyla alakalıdır. Dolayısıyla biz bunları bu şekilde değil, Namaz vakitleri okunduğu zaman e, gidilir, kılınır. Cemaatten mahrum olma söz konusu değil. Yani bir yerdesiniz, tek başınasınız veya birileri var zaten yanınızda. Camiye de gitmiyorsunuz veya bulunduğunuz yerde cami yoktur. Öyle durumda ikindiyi tekrar etmek tabii ki ihtiyattır. Evet, Ama öyleyi tekrar etmek değil. Evet hocam. Son sorumuz hocam. E, 24 yaşında bir bayanım. Bir sene önce dönüş yaptım. Elhamdülillah demişler. E, ailem Alevi. Ben Alevilik'ten Hanefi mezhebine geçtim. Çok sıkıntılı günler yaşıyorum. Ailem şiddetle karşı namaz kılıp kapanmak istememe. Evde gizli gizli namaz kılıyorum. Abdest bile doğru düzgün alamıyorum. Bazen sabah namazlarında abdest alamadığımda duvardan teyemmüm ederek abdest alıyorum. Bu yaptığım uygun mudur? Öncelikle Rabbim bu kardeşimize ve bu kardeşimiz gibi olan evet. kardeşlerimize yardım eylesin. Tamam. Hakikaten zor bir durum kişinin ailesiyle mücadele etmesi. Dini açısından ailesiyle mücadele etmesi hakikaten zordur. Ee, peki meselenin fıkhi boyutuna baktığımız zaman, e, tabi buraya bir parantez açmak istiyorum. E, bu kişinin bu mücadelesinden dolayı alacağı ecir ile hiç mücadele etmeden dinini yaşayan kimse arasında da elbette bir fark vardır. Bunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Dolayısıyla mücadele ettiğinden dolayı, dinini yaşamasından konumunda mücadele ettiğinden dolayı sevabı kat ve kat fazla olacaktır. Ama mücadele etmekte de mükelleftir. E, peki meselenin fıkhi boyutuna baktığımız zaman e, diyor ki sabah namazında işte abdest aldığım zaman sıkıntı olacak, anlayacaklar Temim alsam olur mu diyor. E, Temim abdestin halefidir. Yani yerine kayım olan temizliktir. E, taharettir. Ancak yerine kayım olabilmesi için yani halefin asıl yerine gelebilmesi için gerekli bazı şartlar vardır. Bu şartlarda ya hakikaten Suyun bulunmaması veya hükmen bulunmaması ki hükmen bulunmaması demek su var ama kullanmaya imkan yok. O imkanın olmaması ya hastalıktan dolayı veya var olan hastalığın artmasından dolayı veya var olan suyu oradan çıkarmaktan çıkarmaya dair aletin bulunmamasından evet. dolayı. Ama burada bahse konu olan ise bir baskı. baskı. Evet. Bu baskı ise bir mecburiyet ifade eden bir konum değildir. Dolayısıyla biz bu kardeşimiz için temim alması caizdir demeyiz. E, çünkü neticede bu karşısındaki kişi anne babasıdır. Hı. Yani buna e, bir düşman görürerek bunun hayatıyla bu sonuç sonuçlandıracak bir durum söz konusu değildir. O yüzden bu konuda abdestini alır, namazını kılar. Abdestini alamaması durumunda ben teminle bu namazı kılayım demesi doğru değil ki bu aslında biraz da rahatlatmak olur. Yani bu bir alışkanlık haline de gelir ki bu doğru bir şey değil. Her halükarda abdestini alıp namazını kılmalıdır ki Rabbim bu mücadelesinde o ve bu emsar kardeşlerimize de muvaffak eylesin deriz inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Programımızın da sonundayız. Son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Şöyle yapalım isterseniz. Programımızı dinleyen şu andaki ekran karşısındaki kardeşlerimizden özel olarak bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz gibiler için dua, dua isteyelim. Evet. Ki gıyaben yapılan dualar Allah'ınız da kabuldür. Kar. Çünkü günahsız ağızdan yapılan bir dua hmm. kabul edilecektir. İnşallah bu hayra da vesile olmuş oluruz. İnşallah. Rabbim muvaffak etsin. Amin inşallah. Bir de öyle kardeşlerimiz var ki hocam yapmak istiyorlar. ...içlerinden gelmiyor veya tembelliğe geliyor... Evet. Onlara da yapmak nasip böylesin amin, amin. diyelim. Tabii bu izleyen... mazeret değildir ama. Yani değil, evet hocam. Evet, kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. ilmelitlealigültv.com.tr adresinden sizlere bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve daha önceki programlarımızda lealigültv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Fetva ile ilgili olarak da saat 10'dan itibaren artık sorulara cevap vereceğinde de sizlere belirtmiş olalım. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın you <laughs>